Koyu bir dinsizlik ve cahiliyenin hüküm sürdüğü, insanların putlara tapmaktan daha üstün din tanımadıkları bir dönemde gelmiştin dünyaya. Hak ile batılı ayıran Furkan'ı getirmiştin. Baba oğuldan, ana kızdan ayrılmıştı Allah yolunda. Çok ezalar gördün incitmeye kıyamadığımız Efendimiz. Ümmetin için... Kardeşlerin için, bizim için. Enes'e demişsin ki ya Nebi, yemin ederim Allah yolunda kimsenin görmediği eziyetleri gördüm. Ya efendim, helal et hakkını. Biz bunlara layık olamadık. Ne zor günlerdi değil mi efendim? Sığınan, Amcan Ebu Talip vefat ettiğinde seni sahipsiz zanneden bir ahmak sataşıp üzerine toprak atmıştı. Fatıma hem ağlıyor hem de yüzündeki toprakları silmeye çalışıyordu. Sen öyle inanmış ve dayanmıştın ki Rabbine. Ağlama kızım Allah babanı koruyor. ...diyerek teselli ediyordun onu. Sen düşmanına bile sabırla yaklaşır... ...sesini hiç yükseltmezdin. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah... ...sana şefkat numunesinden bir demet sunmuştu adeta. Yetimlere, öksüzlere hiç kıyamazdın sen. Amcan Hamza... ...Uhud'da şehitlerin efendisi olduğunda mesrurdu. İnna lillah... ...ve inna ileyhi raciun teslimiyetiyle kalben mutmai'ndi. Fakat bu acı haberi yolunu kesip... ...harıldayan gözlerle babasını soran Hamza'nın yetiğimi Fatıma'ya... ...nasıl söyleyecekti? Onun gönlünü kırmadan... Onu hüzün deryalarına salmadan, umutsuzluğa atmadan söylenecek en güzel sözü yine sen söyleyecektin ya Resulallah. İplik iplik yaşlarla, ürkek bakışlarla, hıçkırıklara boğulan ve babam nerede ey Allah'ın Resulü diyerek babasını soran Fatıma'ya o mükemmel cevabı yine sen verecektin. ''Artık senin baban ben olayım mı ya Fatıma?'' ''Oy Fatıma, küçük Fatıma.'' ''Bu hitaba mazhar olmak için bu ümmet kaç tane babalar feda ederdi bilir misin ey yetim Fatıma?'' ''Ah efendim, ayrılığın yaktı ümmetin sinelerini.'' 1400 yıl daha beklemeye takat kalmadı. Biz senin ümmetin. Yeterince hasret kaldık bu dünyada sana. Biz peygamber yetimiydik. Sen yetimlere kıyamazdın. Senin yetimlerin senin sancağının altına, senin şefkatine muhtaç. Bunca zaman Gülleri koklayarak özlemimizi dindirmeye çalıştık. Bizi de yetim Fatıma gibi sensiz koyma. Ukba'da sana yakın olanlardan, şefaatine erişenlerden olmamız için dua buyur. Rabbim sana kıyamaz, dualarını verir kat be kat sana. Alemleri senin için yaratan, Hiçbir şey yokken, arşa ismini ismiyle yazan yüce Rabbim, ümmetini sana vermez mi? Vermez mi ya Resulallah? Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Resulallah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Habiballah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Nebiyallah. Oh, no.